Evet. Hiç kimse beğenmediği kanunen kuradan kendisine çıkan bir e, evlilik yapmıyor. Herkes beğeniyor, çok mutlu. Şaşalı paralar harcanıyor, tebessümler, işte hatta bir yastık hikayeleri falan ama akıbet öyle olmuyor tabii. Evet. Yani Halet bin Velid'i gönderip fetih yaptırabiliyorsun.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 Yani batıda çok batı izleyen, de, ben yok sayıyorum batıyı. E, hayır işte o bu sınırsız hocam şöyle. Zaten. Bunlar orada mesela bugün belirdiğinde işte 3-5 gün sonra başka ülkelere, bizim ülkemize de bir biçimde yansıyor bu Ya onlardan modelleri. gelmese bile evet. mevcut durum Tabi Kanunlarla kadının kat kat koruma altına alınmış olması, evliliklerin çoğunun fiyaskoyla sonuçlanması. Şimdi gençler evet. geliyorlar.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 ee, alternatif üzerine doğru insan zorlanıyor. Evet. insanlık koşturuluyor. Allah muhafaza buyursun. Evet. Burada hocam başlık açmıştınız kavvam hak Arapça bir evet. deyim Kur'an deyimi bu. Erricalu evet. kavvamuna ale'n nisa ayetinden kaynaklanıyor bu. O, o da, o, hocam aslında iyi tahlil etmek lazım. Yani şimdi biraz da anlayış farkında ya adam kavvamım ben diye yani her şeyi yapabileceği kanaatinde ya öyle de bir şey var bu defa e, onun tepkileri geliyor yani sen yani bu Allah sana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 Bütün fıkhi ayrıntılarıyla yeniden bir dönmemiz lazım onu, İsterseniz onu, onu özel bir ders tamam, yapalım olur, Özel bir ders Kavvamenin ne olduğunu özellikle hayır, bir konuşalım Bir, sonraki programda bir tür fıkıh dersi yapalım tamam, onu. Yani inşallah. hakkı nedir diye Şimdi üstadım e, Bu evliliklerde Bir kere O düğünlerdeki mutlu tebessümler Gülücülükler filan bunlar Günlüktür Bahar çiçeği gibi şeylerdir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 ...aynı genlerin çocukları olduğu... Da, ...aa babasına ne kadar benziyor diyorlar... ...burnu benziyor, kaşları benziyor... başka sinesi benzeyecek... ...yani hiçbir insanı Allah öbürünün fotokopisi gibi... ...yaratmıyor ki... Evet. ...yaklaşık oluruz... ...yüzde evet. yüz değil de yüzde seksen beş olur... ...yüzde doksan olur... ...yüzde yüzlük, aynılık, fotokopilik yok... ...terliklerde olur... ...aynı kalıptan çıktığı için terlikler... Evet. ...hepsi kırk beş numara, kırk beş numara olur... ...hiç o değişmez... ...ama...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 Yani herkesin kendini haklı görmesi hayatın muktezasındandır. Hayat bunu gerektiriyor. Evet. Kötü bile kendisini iyi yaptığı Belki kendi kendini beğenmeyen çatlar ölür. Yüzde <gülüyor> yüz öyle hocam. Hakikaten öyle. Yani evet. belki kirpi bile hani dünyanın en güzeliğim diyor olabilir evet. yani. Gerçekten güzel de. Evet. Şimdi burada hocam benim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 Mehrin ötesinde. Nasıl bir hayat beklentiniz var? İşte hepimiz İslami, Kur'an'lı bir hayat yaşayacağız. Geç bu edebiyatları. Yani Tevrat'a göre hayat bekleyen yok ki zaten. Herkes İslami ve Kur'an'a <gülüyor> göre diyor. Apartmanda mı yaşamak istiyorsun? İstanbul'dan gitmeyi düşünüyor musun? Gider misin? O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 Öyle bir cepheye geldiniz siz. İblis bugün dosyanızı açtı sizin. Siz gitmeden evde dosyanızı hazırlıyordur. Hazır mısınız cihada şimdi diye başlıyor... Yani evlilik böyle. böyle bir cihada gidiş gibi anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Bu evet. bir cihat hocam. İslam devleti evet, kolay değil. Evet. Bu yakında bir hikaye oluyor. Bir doktor kardeşimin oğlunu evlendirdim. Çıkışta dedi ki hocam dedi. ...keşke dedi benim nikahımda da sen olsaydın... Dedi, <gülüyor> ...dedim o zaman çocuktum daha dedim... Evet. <gülüyor> ...şimdi... ...bunu da nereden öğrendim... ...baktım ki hocam... ...nikahın azameti takdir edilemiyor... ...evet... ...hala... Evet, ...mesele evet. diyor ki kızcağız... ...ee ne verirse versin mehir diyor... ...sonra bakıyorsun o bir cep telefonu için boşanma davası açıyor... ...mehir gibi Allah'ın tanıdığı bir hakka gelince ne verirse versin diyor... ...evet... Şer, sembolik bir rakam iki bilezik versin Halbuki içinde küloyla altın versen doymaz bir hırs var Orada yeah. <gülüyor> Dine ait mefhumu düşünüyor Evlilikler en baştan Cihattır bu Ve karşılığı Allah'tan beklenecek evet. Madem ki ve Allah'ın evet. ayetlerinden Mucizelerinden biridir O zaman Allah karşılığını verecek evet. Beşerden beklersen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 En azından ilk üç yıl böyle olmalı. Evet. Ömür boyu bu olmaz elbette ama ilk üç yıl hamurlarımızın birbiriyle mayalanma dönemidir. Evet. Bir İlla. yıl yeterli olmuyor bunun için. Çünkü hamuru karıştırıyorsun ama mayalanması birkaç saat alması gerekiyor. Tabii. İnsanlar ilk üç yıllarını mayalanmaya ayırdıkları yıllar kabul edip o dönemde mesela mesela çocuğumuz olsun mu olmasın mı tartışması oldu.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 Evet en azından da, anne baba rahat eder. Çocuğumuzu verdik ama elinde hoca efendilerden diploması var, psikologlardan diploması var. Evet. Denebilir. Buradan bu teklifi yapmış olalım Aziz Mahmut Südayı Vakfına veya böyle <gülüyor> e, dertedilen herkese. Ümmeti dertediden herkese. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik ama mevzu tabii ki bitmedi. Belki daha birkaç program konuşuruz inşallah.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 İslamdan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Ben deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik.